Ra'd Suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök güllemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim Altyazı Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim, ra. İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an, haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar. Allah! odur ki, gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi, direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri o yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza إيمانة للسنة وَهُوَاً yeri yaydı Orada sağlam dağlar yükseltti ırmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır. <gülüyor> these çalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber yemede biz onların bazısını bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için alacak nice dersler, nice ibretler vardır foii imta Geeur şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkâr edenler, işte onlardır boyunları tasmalı olanlar ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. ويستجلونك في السعي قبل الحسنى وقد خلت. Şaşılacak bir yanları da güzellik ve mutlulukturken, kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin insanların zulümlerine karşı yine de mafiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki o cezalandırdığında da. Cezası çetindir. Ve yolulnü Şefirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen, ey Resulüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. Allah-u <gülüyor> Ya'lamu Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu karnından ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçüyledir. <gülüyor> gayb ve şehadet alemini de görünmeyen ve görünen alemi de bilen büyük ve yüce olan odur. Semâ <gülüyor> Çözünü gizleyenle açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır. <Gülüyor> in ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz. size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur <gülüyor> gök gürlemesi hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları saygıdan ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken, onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp, ileri geri konuşurlar. Halbuki, onun cezası pek çetindir. Lahu davetul hasq Geçerli dua, ona yapılan duadır. Müşriklerin, ondan başka yöneldikleri putlar ise, kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu, tıpkı ağzına su ulaşsın diye, iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su, hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. men <Sessizlik> ki göklerde olsun, yerde olsun, kim varsa isteyerek veya istemeyerek hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a sevde ederler. Kullan <Gülüyor> Olaçt da kal And... Kötlerin ve yerin Rabbi kimdir? De. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır. De. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen, bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut, Karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa, Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir. Her şeyin üstünde mutlak hakimdir. Evten yağmur indirir de, vadiler, dereler, kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel, suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların, zinet veya bazı eşyalar yapmak için, ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah, hak ile batılı, böyle bir temsiliyle anlatır köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir. Altyazı <gülüyor> Rablerinin çağrısına icabet edenlere, en güzel mükafat cennet vardır. Fakat, onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler, ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar, çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer, cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir. <Gülüyor> Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle ama olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar. <gülüyor> Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. <Sessizlik> Rabbin tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip, Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rableri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. <Sessizlik> sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır, dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. <Gülüyor> Güzel akıbet, adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. ki, melekler de her kapıdan yanlarına varıp, sabretmenize karşılık size selamlar, selametler. Dünya diyarının ne güzel akıbetidir bu, diyecekler. <Gülüyor> Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu? İşte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır. Allah'u ya mesutur <gülüyor> Allah dilediği kimsenin rızkını bollaştırır, Dilediği kimsenin rızkını ise daraltır. O inkarcılar sadece dünya hayatıyla sevinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında geçici, değersiz bir metadan başka bir şey değildir. وَيَكُولُ الَّذ۪ينَ كَفَعُوا İnkar edenler diyorlar ki, peygambere Rabbi tarafından bir mucize verilmeli değil miydi? De ki, Allah, dilediğini bu tür iddiaları sebebiyle saptırır, kendisine yöneleni de hidayete erdirir. Altyazı <gülüyor> onlar iman edip gönülleri Allah'ı zikretmekle onu anmakla huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. <gülüyor> Mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara eninde sonunda dönüp gidirecek güzel yurt onların olacak. <Gülüyor> İşte senden önce peygamberler gönderdiğimiz gibi, sana vahyettiğimiz kitabı, onlara okuman için, seni de, kendilerinden önce nice milletler geçmiş olan bir millete gönderdik. Onlar ise, Rahman'ın ankörlük eder, onu tanımazlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka Tanrı yoktur. Ona dayandım, tövbem ve dönüşüm, Yalnız onadır. <gülüyor> Yeri paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak bir kitap olsaydı, işte o, bu Kur'an olurdu. Bu müminler hala öğrenmediler mi ki, Allah dileseydi, bütün insanları hidayet eder, doğru yola koyardı. O kâfirlerin kendi yaptıkları işler sebebiyle, başlarına durmadan bela inecek, veya ülkelerinin hemen yanı başına düşecek ve bu hal Allah'ın vaat ettiği kıyamet gelinceye dek sürecek. Allah asla sözünden caymaz. <gülüyor> Senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Fakat ben o kafirlere akıllarını başlarına toplamaları için bir süre mühlet verdim. Ama onlar akıllanmayınca, sonra da onları azabımla kıskıvrak yakaladım. Cezam nasılmış gördüler. فَأَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ صِرَاطٍ بِمَا كَسَبَ وَجَعَلُوا Tek her insanın ne işlediğini görüp gözeten Allah, hiç bunu yapmaktan aciz olan gibi olur mu? Bununla beraber, tutmuşlar, Allah'a ortak koşuyorlar. De ki, haydi tavsif edin, adlandırın bakayım onları. Ne o, yoksa Allah'a, kendi mülkünde var olup da bilmediği bir şeyi mi bildireceksiniz? Veya hiçbir gerçeğe tekabül etmeksizin sırf boş laf mı Doğrusu kurdukları tuzaklar o kafirlere hoş gösterildi. Hoşlandılar bundan ve hak yoldan men edildiler. Her kimi de Allah saptırırsa artık onu yola getirecek yoktur. Lehum <gülüyor> ve Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha çok çetindir. Onları Allah'ın elinden kurtaracak kimse de yoktur. <gülüyor> Müktakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müktakilerin akıbeti, kafirlerin akıbeti ise ateştir. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Ama onlardan aleyhteki bazı gruplar onun bir kısmını inkar ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şerit koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim. <gülüyor> Oyla inin Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik Şahit sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin <gülüyor> Senden önce birçok peygamber göndermiş, onlara da eşler ve evlatlar vermiştik. Bunlar peygamberliğe aykırı değil ki. Mucize iddialarına gelince, Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir Resul, Mucize gösteremezdi. Her işin bir vadesi vardır. <Gülüyor> Dilediği hükmü iptal eder, dilediğini sabit bırakır. Ana kitap onun yanındadır. <gülüyor> Onlara uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Fark etmez. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir. <gülüyor> Bizim arzı yeri alıp onu uçlarından nasıl eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü denetleyecek hiçbir merci yoktur. O hesabı çabuk görür. <gülüyor> علَمَتْ كَسِبُ كُلِّ نَفْسٍ، وَسَيَعْلَمُكُمْ فَأَنْتُمْ Kendilerinden önce geçenler de tuzaklar kurdular. Fakat bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'ın tedbiri onların tuzaklarını boşa çıkarır. O, her insanın ne işlediğini pek iyi bilir. Yarın kafirler de bu dünyanın sonunun kimin olduğunu anlayacaklardır. <Sessizlik> موسى لا قل İkâr edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de nezdinde kitap ilmi bulunanlar.